Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyid el evvelin ve el akhirin ve ila cemmi el enbiya'i ve'l mursalin ve ila cemmi el ulilay ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin Hep beraber Rabbimizi tanımaya çalışıyorduk Allah'ın el esmâ ül anlamaya çalışıyorduk. Allah nasıl vahyetmişse öyle anlamaya çalışıyorduk. Lüzul sırasına göre. Allah'ın el habir ismine gelmiştik. Lüzul sırasına göre onuncu isimdir bu. Resulullah Efendimiz buyuruyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları tahsil ederse cennete girer buyurdu. Tahsil etmek demek, o isimle isimlenmek demektir. Allah'ın ismine iman etmek demektir. İnne lillahi tis'un ve tis'ine Allah'ın 99 ismi vardır. Femen ehsaha kim onları tahsil ederse vakat dekale cennet buyurdu cennete girer kim onlardan tahsil ederse Allah'ın bütün isimleriyle isimlenmek kamil insan Hazreti insan olmak demektir ama tek bir ismiyle de isimlense o isim diğer isimleri de beraberinde taşıdığı için o isimler de onda tecelli eder. Dolayısıyla cennete girer buyurdu. Mezun sırasına göre anlamaya çalışırken önce Allah'ın Allah ismini, Rab ismini, Rahman ismini, Rahim ismini, Malik ismini, Ekrem ismini, sonra İlah ismini, Vekil ismini, Ghafur ismini, Ala e ismini, şimdi de Allah'ın Khabir ismini hep beraber öğrenmeye, anlamaya çalışacağız inşallah. Allah'ın Esmaül Hüsnası demek, Allah'ın güzel isimleri, Allah'ın güzelliği demek, Allah'ın güzelliğini anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Allah'ın isimlerini öğrenirken aslında insanı tanıyoruz, kendimizi tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Yani Allah'ın o güzel isimleriyle nasıl isimlenmemiz gerekir, onun da hayatı nasıl yaşamamız gerekir, kendimize, mahlukata, insana nasıl muamele etmemiz gerekir, onu öğreniyoruz. Kul ne kadar Allah'ı tanır, ona yaklaşırsa, onun isimleriyle isimlenirse, o kadar kamil insan olur, Hazreti insan olur, Allah'a yakın olur, Resulüne yakın olur, cennete yakın olur. Ne kadar o isimlerden mahrum kalırsa, kendi insanlığından mahrum kalır. Allah'tan, Allah'ın isimlerinden, Allah'ın güzelliğinden mahrum kalır. Dolayısıyla cennetten mahrum kalır. En büyük ilim, en büyük bilgi, en büyüge ait olan ilimdir, en büyüge ait olan bilgidir. En büyük Allah ise bu durumda, Esma-ül husna en büyük ilim, en büyük bilgidir. Allah'ı Allah'tan başka hiç kimse tanıtamaz, anlatamaz, öğretemez. Onun için Allah kendini nasıl tanıtmışsa evet, hep beraber öyle tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. Bir de Allah'ın o ismi üzerimizde nasıl tecelli edecek onu anlamaya çalışıyoruz. Eğer Allah'ın isimlerini anlamazsak, kendimizi tanımamız mümkün değildir. Kendimizi anlamamız mümkün değildir. Onun için de Allah'ın ilk emri okudur. İhre, bismi, rabbikellezi, Oku, Rabbinin ismine oku. Rabbinin ismiyle oku, Rabbinin ismini oku. Rabbini oku, Rabbini tanı yani. Nasıl tanıyacağız? Rabbikel halak O senin Rabbindir. O yaratandır. Yaratmış olduğu her mahlukatta onun rabliğini oku. Halakal insane min alak O insanı alakadan yaratmıştır. Alakasından yaratmıştır. Yakınlığından yaratmıştır. Muhabbetinden yaratmıştır. Sevdiginden, sevgisinden yaratmıştır. Evet. İkre ve rebükel ekrem. Oku Rabbin kerem sahibidir. Rabbin ikram edendir. Neyi ikram ediyor? İsmini ikram ediyor. İsmiyle insana tecelli edip insanı yaratmış, kendi güzelliğini insan denen varlığını aynasında göstermiştir. Kul gönül itibariyle ne kadar Allah'a dönerse, o kadar Allah'ın güzelliğini üzerinde gösterir. Yani Esma-ül Hüsna'yı üzerinde gösterir. Nüzul sırasına göre, Kur'an'ın iniş sırasına göre Esma-ül Hüsna'yı anlayacağız dedik. Neden öyle? Allah vahyini yaparken, Önce hangi ismini söylediyse sırasıyla o ismi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü Allah öyle vahyetmiştir. Kullarının kendisini sırasıyla hangi ismiyle tanımasını istemişse biz de o ismiyle Allah'ı tanıyor, tanımaya çalışıyoruz inşallah. Allah habirdir. Bunun da insanın da habirliği, haberdar olması var mıdır? Elbette ki vardır. Ama Allah'ın kabir oluşuyla, kulun kabir oluşu arasında fark vardır. Allah her şeyden haberdardır. Kul kendisine öğretiyi, öğretildiği kadarıyla, öğrendiği kadarıyla haberdardır. Allah her şeyin özünü bilir, hakikatini bilir. Ama kul sadece gördüğünü ya da anlayabildiği kadarıyla onu bilir ve anlar. Bir de Allah'ın Alim ismiyle Habir ismi arasında fark vardır. Alim, var olmadan da bilgiye sahip olandır. Allah bir şeyi daha yaratmadan, o yaratacağı şey hakkında, her neyse o, onun hakkında alimdir ve bilgisi vardır. Ama Habir, bir şey yaratıldıktan sonra, Allah bir şeyi yarattıktan sonra, onu bilmesi ve onu ondan haber vermesi anlamına gelir. Onun için alimle habir ismi arasında evet. fark var. Auuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sirru kavlukum evşhuru bihi innehu alimun bizati sudur. <gülüyor> i̇ster sözünüzü gizleyin, ister onu açığa vurun. Allah onu bilir. Çünkü o göğüslerde, sinelerde gizli olanı bilir. Yani kul konuşurken ya da hiç konuşmasa bile Allah onun gönlünde ne vardır onu bilir. Konuştuğunda onu hangi niyette söylemiş onu bilir. Ela يَعْلَمُوا man خَلَقٍ Allah yarattığını bilmez mi? Allah soruyor. Allah yarattığını bilmez mi? Yarattığının halini bilmez mi? Özünü bilmez mi? Neyi düşündüğünü bilmez mi? Neyi tasavvur ettiğini bilmez mi? وَهُوَ الْلَتِفُ الْخَبِيرُ O, latif ve habirdir. Latif ismi, Khabir ismiyle beraber geldi. Latif demek, her şeye sızan ince bir nur demektir. İnce nur. Allah'ın ilmi, tecellisi her varlığa, her zerreye ince bir nur gibi sızmıştır. Onun için varlığın özünden haberdardır ve her şeyi her şey ile bilir. Dışarıdan değil onun içine tecelli etmiş. İlmi tecelli etmiştir. Nuri tecelli etmiştir. Zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiştir. Her şeyde. Onun için o latiftir. Ve onun özünden, varlığından, her şeyinden en ince ayrıntısına kadar haberdardır. Buyurdu. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ minel الْكِتَابِ Evet. Biz sana Vahyettiğimiz kitapta huvel hak o kitabı hak ile sana vahyediyoruz müseddiken lima beyne yedeyi kendinden önceki kitapları tasdik edici olarak sana kitabı vahyediyoruz inellahi bi ibadihi lehabirun basir Allah kullarını görüyor ve kullarından haberdardır Khabirün evet, besir olarak geldi bu sefer Khabir ismi Allah görerek haberdardır evet, Kul bir şeyi duyar ondan haberdar olur ama Allah görerek haberdardır <gülüyor> Allah kulları üzerinde kahirdir hüküm sahibidir kullar onun kontrolündedir ve huvel hakimul habir o hakim ve habirdir o hikmet sahibidir ve her şeyden kullarından haberdardır inne rabbeke yep sutur riske limen yasha ve yaktir allah dilediği kimse için Rızkı açar, genişletir, direndiği kimseye de rızkı daraltır. İnnehu kana ibadihi habiren basira. Muhakkak ki o kullarına karşı, kulları üzerinde habir ve besirdir. Onlardan haberdardır ve onları görüyor. Yani Allah eğer rızkı daraltıyorsa bir bildiği vardır, bir hikmeti vardır. Rızkı daraltıyorsa ya da genişletiyorsa bunun bir sebebi vardır. Öyle o gelişi güzel değildir. Ya da kulların işte yine durumuna göre değildir. Dünya bir imtihan yeridir. Allah daralttıysa imtihana tabi tutmuştur. Rızkı genişlettiyse imtihana tabi tutmuştur. Onun için Allah'ın her anda her şeyden haberdar olduğunu, her şeyi gördüğünü evet. unutmayın diye ayeti böyle vahyediyor. Müzul sırasına göre Allah'ın Habir ismi ilk önce Adiyat Suresi'nde geliyor. O süreyi kısaca okursak Allah Kabil ismini tanıtırken, bu isme nasıl iman etmemiz gerektiğini bize öğretir. Vel adiyati debhan Nefes nefese koşturanlara Elbette ki alimlerimiz ayetleri tefsir etmiştir. Onların tefsir ettiği gibi tefsir etmeyeceğim vel adiyatidehhan alimlerimiz bu ayeti tefsir ederken Harıl harıl koşturanlara Harıl harıl koşturan atlara dediler vel bu kadhan nallarıyla kıvılcım saçanlara dediler vel bu subhan sabahleyin baskın yapanlara dediler Ve eserne bihi neqa Derken tozu dumana katanlara dediler. Hiç alakası yok yalnız. Burada ne at var, ne nal var, ne de kıvılcım var. Vel adiyati dabhan, Nefes nefese, soluk soluğa koşturanlara. Vel muriyati qadhan, Işık saçanlara, nuri saçanlara. Fel subhan Gönüllerde Sabahı getirenlere Gönülleri Karanlık gönülleri Sabaha erdirip aydınlatanlara Fe eser nebihi neka'a Gönüllerde Bir eser bırakanlara And olsun ki yemin olsun ki Kimdir bunlar? Bunlar sahabedir. Allah sahabeyi anlatıyor. Allah vahyini indiriyor. Sahabe de o vahyi alıp Allah'ın kullarına taşıyor. Allah'ın ayetlerini anlatıyorlar. Allah onlara yemin ediyor. Ve veset nebihi cema Gönüllü toplayıp, derleyip, cem edip, bir araya getirip evet. onu vasat kılanlara Orta yolu açanlara, sirat-i müstakimi açanlara yemin olsun ki, innel bihi lekenud. Muhakkak ki insan Rabbine, Rabbine karşı pek nankördür. Maha, muhakkak ki insan Rabbine karşı kenuddür. Kenud, verimsiz toprak demektir. Verimsiz toprak. İnsan Rabbine karşı evet, verimsizdir. Rabbinin vahyine karşı verimsizdir. O nefes nefese koşturup gönüllerde Allah'ın ayetlerini taşıyıp o gönülleri aydınlatanlara karşı kenuttur. Onların gönlünü toplayıp o gönülde bir yol açanlara karşı verimsizdir. Cevap vermiyor yani. Ve innehu ala zalike Kendisi de kendisinin bu haline şahittir. Kendisi de kendini biliyor. Ve إنه li hubb al-khayr Ve o hayıra karşı çok şiddetli bir muhabbet duyar. Hayrı çok şiddetle sever. Hayır hem dünya nimeti hem ahiret nimetidir. Her iki dünyada da nimeti istiyor ve muhabbeti şiddetlidir onun için Allah'a karşı kenuttur nankördür, verimsizdir istiyor ama ahireti istiyor bütün şiddetiyle istiyor fakat hiçbir şey yapmadan istiyor emek vermeden bedel ödemeden ahireti istiyor E fela ya'lamu idha mafil kubur. <gülüyor> o insan bilmiyor mu ki o kabirdekiler çıkarıldığı zaman ve husile mafis sudur o göğüslerindeki gizledikleri açığa çıkarıldığı zaman derlenip toplanıp ortaya koyulduğu zaman inne rabbahum bihim yawma izin la khabir Habir ismi burada geldi ilk defa vahiy sürecinde. Evet. Rabbi bütün bunlardan haberdardır. O yaşarken de bunu bilmesi gerekmiyor muydu? Evet. Rabbinin kendisini gördüğünü, bildiğini her halinden evet. içinde gizlediklerinden, yaptıklarından ya da yapması gerekip de yapmadıklarından haberdar olduğunu bilmesi gerekmez miydi? Ve huve'llezî halaka's semâvâti ve'l-ardı bil hak. Allah gökleri yeri hak ile yaratmıştır. Hak ile bir amaca uygun olarak bir amaçla, bir gaye ile yaratmıştır. Ve yevme yekûlû kun fe Allah yerin, göğün, varlığın var olmasını dilediğinde ona ol dedi, o da oldu. قَوْلُهُ hak <الْحَق> Onun sözü haktır. O neyi emrederse, neyi söylerse, o olur. وَلَهُ الْمُلْكِ Mülk onundur. يَوْمَ يَنْفُخُ فِي سُورِ Alimul gıybi ve şehadeti ve hakimul ghabir. Sura üflendiğinde, evet, o günde Allah bütün dünyaya, göklere, yere hesap konumunu al diye emrettiğinde, ol diye hesap konumunu al diye hükmettiğinde ol der, o da hemen hesap konumunu alır. Mizan kurulur, terazi kurulur. Melekler gelip saf saf dizilir. insanlar kıyamet yerine alınır ve hesap başlar. Evet, alim-ül gaybi ve şehade. Allah gaybın da şehadetin de alimidir. Görüleni de bilir, görülmeyeni de bilir. وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَبِرِ O, Hakimdir ve her şeyden haberdar olandır. İki türlü gayb vardır. Gaybden haberdar olmak vardır. Bir, mutlak gayb. Hiç kimsenin bilmediği ve bilemeyeceği gayb. Görülmeyen, akledilmeyen, idrak edilmeyen gaybtir bu. Nedir bu mesela? Mesela ahiret öyledir. Kıyamet yeri öyledir. Cennet öyledir. Cehennem öyledir. İnsanın yaratılışı öyledir. Mahlukatın yaratılışı öyledir. İlk yaratılış. Ruh öyledir. Allah'ın insana nefreti ruh böyledir. Mutlak gayb. O mutlak gaybde habir olan, her şeyden haberdar olan Allah ne kadar haber vermişse Kurun bilgisi o kadardır, o kadar olur. Haber olan Allah'tan başka hiç kimse mutlak gayden haber veremez. La tudrikuhul absar, gözler onu ihata edemez, idrak edemez. Wa huwa tudrikuhul absar. O ise gözleri ve gözlerin bakışını bilir. وَهُوَ الْلَت۪يْفُ الْخَب۪يرِ O latiftir, habirdir. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ Evet, muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan, sizin sanatınızdan, işlediklerinizden, yaptıklarınızdan haberdardır. Evet, kısa kısa ayetleri böyle okuyup devam edeceğiz inşallah. Ya ey insanlar. Allah hitabı yaparken bazen bütün insanlara hitap ediyor. Bazen ya eyühel müminun ey müminler ya da ya eyühellezine amenu ey iman ettiğini iddia edenler söyleyenler ya da kul ya eyühel kafirun ya da ey kafirler ey münafıklar diye hitap eder. Burada ey insanlar diye hitabeti bütün insanlara birden eğer iman etmemişse neden ayeti dinlesin? Allah düşünmeye, aklı kullanmaya davet ediyor. İnsanları birden davet ettiğinde, hitabı bütün insanlara yaptığında düşünmeye, akletmeye davet ediyor. Ya eyyühennas, ey insanlar! İnna haleknakum min zekerin ve unsa. Muhakkak ki biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık ve cealnakum şuuba sizi kabilelere ırklara şubelere ayırdık evet şuuban ve kabail li arif olmanız için arif olasınız diye Arif olmak demek tanışmak demektir. Tanımak demektir. Evet, bilmek ayrı, arif olmak ayrı. Birbirinizle tanışasınız diye. Birbirinizi bir Allah'ın bir kitabı gibi, ayeti gibi okuyasınız diye. Litarefu. İnne ekremakum indallahi etkaqum. Sizin en ekrem olanınız, en kerim olanınız en ikrama nail olmuş olanınız, en takvali olanınızdır. Allah'a karşı en çok sorumluluğunu kabul edip, o sorumluluğu yerine getireninizdir. Allah'tan, Allah'ın gazabından sakınanınızdır. Takva, bütün bu manaları birden içeriyor. İnne alimun khabir. Muhakkak ki Allah alimdir, her şeyi bilendir ve her şeyden haberdar olandır eğer Rabbimizi dinlersek birbirimize Allah'ın ayeti gözüyle bakarız ırkı, kabilesi rengi, dili ne olursa olsun ismin ayetin sonunda Allah alim ve habirdir dedi senin bakışını biliyor kendinden başkasına nasıl baktığını biliyor. Üstünlük senin renginde değil, dilinde değil, ırkında değil dedi. Bütün insanlar bir anadan bir babadan dünyaya gelmiş, Allah yaratmış. Üstünlük onunla değildir, üstünlük takvaydadır dedi. Üstünlük Allah'a karşı sorumluluğunu yedir dedi. Allah'a yakın olmakladır dedi. Takva da Allah takvayı insana fıtrat itibariyle vermiştir. İnsana düşen o takvayı geliştirip kemale erdirmektir. Evet. Allah insana Zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiş. Bütün isimler onda mevcut. Eğer insan o Allah'ın kendisine tecelli ettiği isimleri geliştirir, büyütür, kemale erdirirse kamil manada takva sahibi olur. Allah ile olur. Hem Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Hem Allah ona zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiş olur. O kamil insan, Hazreti İnsan olur. Allah katındaki üstünlük de sadece takvaydadır. Bu da insanın kendi çabasıyla gayretiyle kazandığı şeydir. Bir şeyi ki sen kendi eline kazanmamışsan, onunla övünmen, onunla iftihar etmen doğru değildir. Bu yanlış bir şeydir. Evet, insanlar arasında hiçbir fark yoktur. Ya ay yuhel din'e و تنذر نفسون ما قدمت لي غدين Evet Allah bu sefer iman ettiğini iddia edenlere hitap etti. Buyurdu ki Allah'a karşı takva sahibi olun. Sorumluluğunuzu yerine getirin. Evet herkes her biriniz önceden yarın için ne hazırladığına kıyamet günü için ebedi hayatı için neyi gönderdiğine bir baksın nasıl amel işlemiş ne yapmış ona bir baksın dedi evet Allah'a karşı takva sahibi olun Allah habirdir yaptıklarınızı yaptıklarınızdan haberdar olandır dedi. İnellahu habirul bima taamalun. Kendi kendimizi kandırıp belki ben cennetliyim demeyin. Herkes ne yaptığına, ahirete ne gönderdiğine baksın dedi Allah. Em hasibtum en velem min vallahu kabirun Allah sizi sizde öyle bırakacağımı mı zannettiniz Sizi kendi halinize Bırakacağımızı mı zannettiniz? Siz kendi kendinize, kendi adınızda, kendiniz için karar verdiğinizde onu kabul edeceğimizi mi zannettiniz? Evet. Allah öyle değil dedi. İçinizden Allah yolunda, Allah için cihad edenleri, sizden cihad edenleri, Allah için hayatını ortaya koyup sarf edenleri, ayırmadan, Belli etmeden, yani bu şekilde imtihana tabi tutmadan sizi evet, kendi halinize bırakacağımızı mı zannettiniz? Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başka herhangi bir tarafa gidip, oraya sokulup, Müminlerle beraber olmadan, Allah'ın Resulü ile beraber olmadan kurtuluşa ereceğinizi mi izah ettiniz? Öyle mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır dedi. Eğer Allah yolunda cehde etmiyor, çaba gayret sarf etmiyorsak, müminlerle beraber olmuyorsak, kendi kendimize başka yere savruluyorsak, bir de kendimizi doğru yolda zannediyorsak, Allah ona hayır dedi, öyle olmaz dedi. Evet. Sizi, halinizi size haber vereceğiz dedi Allah ne yaptığınızı size göstereceğiz dedi <ONTan> inallah <Obergeois devalu> he in dehu elmiş saatinin ilmi Allah katındadır ve Yezelül Reis yağmuru o yağdırır ve yâleme mafil erham, rahimlerde olanı o bilir. Vema tedri nefsün mazâ tekstibu gıda. Yarın için hiç kimse neyi kazandığını bilmez, bilemez. Yarın Allah'ın huzurunda. Hiç kimse nasıl bir muamele göreceğini bilemez. Vema tedrii nefsun bi eyyin Erdin temut ve hiçbir kimse hiçbir nefis nerede hangi yerde öleceğini bilmez. İnallahu alimun kabir. Bütün bunları bir tek bilen alim ve kabir olan Allah. Likeyla tesau ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kullal muhtalin Bütün iyilikler Allah'tan bundaki önceki ayetin manasını söyleyeyim ondan sonra bu ayetin devamıdır Allah dilediğine rızkı daraltır dilediğine rızkı genişletir dilediğine hesapsız rızık verir size gelen musibetlere üzülmeyesiniz size gelen nimetlerden dolayı da şımarmayasınız buyurur ayet-i de. Önümüze, başımıza her ne geliyorsa mutlaka Allah onu yazmıştır, öyle gönderiyor. Yani hiçbir şey yoktur ki o başımıza gelmezden evvel Allah onu bir kitapta yazmış olmasın. Allah öyle buyurdu. Allah bunu size neden haber veriyor? Size gelen musibetlerden dolayı üzülmeyesiniz. Size gelen nimetlerden dolayı da şımarmayasınız buyurdu. Evet bu o ayetin devamıdır. Evet kaybettiklerinize üzülmeyesiniz. Size verdiği, ihsan ettiği nimetlerden dolayı da şımarmayasınız. Böyle ferahlık duyup şımarıklık yapmayasınız diye. Çünkü bunu Allah bir imtihan gereği yazmıştı. Onun için bunlar önünüze geliyor. Allah kendini beğenenleri sevmez. Övünenleri sevmez. Onunla gururlanıp öyle şımarıklık yapanları sevmez. Nimetten dolayı diğer insanlara karşı büyüklük taslayanları sevmez buyurdu. Ya <Gülüyor> yuhellediine amenu kunu kavaminelillahi şehada bil krist evet ey iman edenler ey iman ettiğini iddia edenler eğer biri Allah'a iman ettiğini iddia ediyorsa Allah onun uyması gerektiği kuralları anlatıyor. Evet ey iman ettiğini iddia edenler Allah için adaletli olun. Şahitliği Allah için yapın. Allah için dengede olun. Dengeli olun. Ve yajrimek nekom Allah teâdilu idluhuve bir kavme karşı. Kininiz onlara duyduğunuz. Kininiz. Sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun, adaletli olun. Takva sahibi olun. Takvalı olmak böyledir. Bir kavimden sıkıntı görmüş olabilirsiniz. O onlardan duyduğunuz sıkıntıdan dolayı siz adaletsiz olmayın. Adil davranın. Hüküm verirken azil davranın. Onlar size yanlış yaptı diye kin duymayın. Kininizden dolayı zulmetmeyin. Onlar zulmetmiş olsa bile. Onlar size haksızlık yapmış olsa bile. Ve اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا Evet. Önce Allah'a karşı takva sahibi olun. Önce Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin, Gereğini yerine getirin. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Bunu unutmayın. Elledi khalaqa semawati vel ard ve ma beynehuma fi Gökleri yeri ve ikisinin arasındakilerini altı safhada yaratan O'dur. ثُمَّ اَسْتَوَا عَلَى الْعَشْ Sonra arşa hükümran olan, arştan hükmeden O'dur. اَرْرَحْمَانُ فَسْأَلْ bihi خَب۪يرًا O Rahman'dır. Arştan Rahmetiyle tecelli eden O'dur. Rahman ismiyle arşa tecelli eden, bütün varlığı rahmetinin içine alan O'dur. Neyi soracaksan, neyi isteyeceksen ondan iste. O her şeyden haberdar olandır. O haber olandır. Neyi isteyeceksen ve neyi soracaksan, Fesel. Hem neyi soracaksan hem neyi isteyeceksen. Bu durumda eğer biri bir şey öğrenmek istiyorsa önce onu Allah'a sormalıdır. Allah'ın kitabına sormalıdır. Peygamberine sormalıdır. Neyi isteyecekse de evet. Her şeyden haberdar olan Rahmandan istemelidir. Kitabın ıhkimet ayatuhu summe füssilet min ledun hakimin khabir. Bu kitap her şeyden haberdar olan, khabir olan, Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da tafsil edilmiş ayrıntısıyla anlatılmış olan tavsile edilmiş olan evet, Allah'ın kitabidir ve o her şeyden haberdar olan hakim olan Allah katındandır. Sadakallahul azim. Allah'ın habir ismi Kur'an'da 45 defa geçiyor. 27 sefer Allah ismiyle beraber gelir. Allahu habirun diye gelir. Bir de Besirun Khabir diye gelir Allah görerek haberdar olandır Latifun Khabir olarak gelir Allah evet ilmiyle tecellisiyle nuru'nun tecellisiyle haberdar olandır Hakimin Khabirdir haberdar olmasının bir hikmeti vardır. Bu onun için değil. Kulları için gerekli olduğundan dolayı Allah haber veriyor. Alimin habir olarak gelir. Allah bilir ve haberdardır. İnsan öğrendiği kadarıyla Allah'ı tanıdığı kadarıyla alim olur. Dolayısıyla ilmi kadar büyüktür. Allah Adem'e secde edin emrini verdiğinde öncesinde ne buyuruyordu? Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. Esma-ül husnayı ona talim etti. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedi. O isimler onun üzerinde ne kadar görülüyorsa o kadar secdeye layık olmuş demektir. Meleklerin secdesine layık oldu demektir. O zaman önce öğrenmek lazım. İnsan ilmi kadar Allah katında büyüktür, kıymetlidir ekreme, ikrama nail olmuştur. Allah'ın isimlerini de onun için burada hep beraber öğrenmeye çalışıyoruz. Kur'an'ın özü Fatiha'dır. Esmanın özü de Fatiha'daki esmalardır demiştik. Evet, Fatiha'da hangi isimler geçiyor? Biri Fatiha'yı biliyorsa Kur'an'ın özünü biliyor dedik. Fatiha'daki isimleri biliyorsa evet, Esma'nın da özünü biliyor. Özetle biliyor yani. Allah'ın Rabb ismi, Rahman ismi, Rahim ismi, Malik ismini eğer anladıysa o bütün isimleri anladı. Rabbini anlamış oldu. Allah Rabb'dir, terbiye edendir. Terbiye yolunu gösterendir. Peygamberler kitaplar gönderendir, Ona Rablığını yapandır. Onu koruyandır. Onu terbiye edendir. Onun kemara ermesi için ona imkan tanıyandır. O Rabbidir çünkü. Rab'dir o. Rahmandır, Rahim'dir. Bütün bunları rahmetinden yapar. Rahmetiyle muamele eder. Ve o Maliktir. Mülkün sahibidir. Yarattıklarının sahibidir. Biri bunu anladıysa esmayı anlamıştır. Diğer esma, isimler, Fatiha'daki isimleri tefsir eder, anlatır, izah eder. Esma sohbetine başlamadan önce, iman, İslam ve ihsani anlatmıştık. Bu üçü beraber din demektir. Bunlardan bir parça olmazsa, inanmak, kitaplarına inanmak, ahirete inanmak hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak der ama bu iman değildir yalnız Allah böyle söylemiyor İslam nedir diye sorulduğunda kendine göre başlar anlatmaya namaz kılmak, oruç tutmak hacca gitmek, zekat vermek der İhsan nedir diye sorulduğunda da kendine göre ihsan, ikram etmektir, ihsan etmektir der, ya da artık ona nasıl bir mana yüklüyorsa, onu söyler. Genel olarak zaten bunu bilmiyor. Bunun gerekli olduğunu bilmiyor. Şeriki boşaltılmış bu kelimeler, eğer Doğru manayla doldurulmazsa, imandan da, İslam'dan da, ihsandan da mahrum kaldırız. Doğru içerik neydi? Allah nasıl mana vermişse içeriği o'dur. İman, Allah'ı her şeyden çok sevmektir. Canından çok sevmektir. Allah'ı sevmek demek aslında kendini sevmek demektir. Kendindeki tecelli eden Allah'ı sevmektir bu. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, sizden biri Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman sevmekmiş. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmekmiş. Resulünü niye seviyoruz? Allah için. Allah'a davet ettiği için. Allah'a taşıdığı için. Allah'ın vahyini bize taşıdığı için. Dolayısıyla Allah için olan sevgi Allah'a gidiyor. İman inanmak değil, iman sevmekmiş. Allah'ı sevmekmiş. Seven, sevdiğini ister. Eğer seviyorsa bu durumda onun duası sevdiği şeydir. Allah'ı seven, Allah'a iman eden Allah'ı ister. Ne, nasıl istiyor Allah'ı? Allah'ın sıfatlarını istiyor. esma Hüsna'nın kendisinde tecellisini istiyor. Yani Allah'a ayna olmak için... Rahman olmak istiyor. Bütün mahlukata merhamet etmeyi isteyecek. Allah için güzel yapanları sevecek. Rahim olarak onlara muamele edecek. Mülkün sahibi olarak Allah'ı kabul edecek. Evet kendisindekinin bir emanet olduğunu kabul edip öyle emanete muamele nasıl yapılıyorsa öyle muamele edecek. Evet iman sevmekti. Dolayısıyla Allah'ı seven kendini sever. Allah'ın isimleri ona tecelli ettikçe kendi üzerindeki Allah'ın isimlerini sevmiş olur. Kendisini sevmesi evet, Allah'a gider. Kendisini sevmek Allah'ı sevmekmiş. Allah'ı sevmek kendini sevmekmiş. Kendini sevmeyenler Allah'ı sevemez bir kere. Ben kendimi sevmiyorum ama Allah'ı seviyorum yalan. Ben insanları sevmiyorum ama Allah'ı seviyorum yalan seven, sevdiğinin köpeğini de sever. Hani Mecnun, çöplükten bir köpek alıp seviyormuş kucağında, uyuz bir köpeği. Söylemişler, seveceksinizse, doğru doğrudur bir köpek sevseydin. Niye bu uyuz köpeği seviyorsun, bu pis köpeği, kirli köpeği? Sen anlamazsın demişti. Bu, Leyla'nın köyünün köpeğidir. Leyla'yı seviyor, onun köyünün köpeğini seviyor. Biri ben Allah'ı seviyorum diyecek, Allah'ın kullarını sevecek. Niye? İnsanın Allah katında bir köpek kadar kıymeti de geliyor. Yok mudur ki öyle insanı sevmesin? Evet, Allah'ı seven insanı sever, bütün mahlukatı sever. Mümin budur zaten. Sevmek ispat ister. Bu ayrı bir konu zaten. Bunu ispatlar Sadece seviyorum demek yetmez. Sevgiyi ispat ister. Eğer yakınlığını gösteriyorsa, eğer yardım ediyorsa, derdiyle dertleniyorsa, sıkıntısını gidermeye çalışıyorsa, sevgisini ispatlıyorsa, seviyor gerçekten. İslam, kelime manası zaten öyledir. sil, Üç harften türetilmiş kelimedir. Selamet, barış demektir. Barış. Müslüman barış adamı demektir. Kiminle barışta olması gerekir? Önce kendisiyle barışık olması gerekiyor. Önce kendini kabul etmesi, kendini insan olarak, Hazreti insan olarak kabul etmesi lazım. Kendisinin meleklerin secdesine layık olduğunu kabul etmesi lazım önce. Rabbiyle, Allah ile barışık olması gerekir. Allah'a itiraz etmemesi gerekir. Allah'ın kendisi için takdir ettiği hayata itiraz etmemesi gerekir. Allah ile barışta olması gerekir. Müslüman, İslam, selamet. Eğer biri kendisiyle barışık değilse, Allah ile barışık değilse, insanlarla barışık değilse, Ha bile onlara saldırıyorsa, dedikodu yapıyorsa, iftira atıyorsa, küçümsüyorsa, hakaret ediyorsa, kibirleniyorsa o Müslüman değildir. O İslam'a girmemiştir. O ne kendisiyle barışıktır ne Allah ile barışıktır. Dolayısıyla insanlarla da barışık değildir. Barışırsa ne olur? Barışırsa mümin olur. Mümin ve Müslüman olur. Sever. Evet. Bir de ihsan vardı. İman, İslam, ihsan birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bunun üçünün toplamına din deniyor. Allah'ın dini. İhsan, evet Resulullah Efendimiz anlatmıştı onu. Allah'ı görüyormuşçasına ona abdolmandır demişti. Her anda Allah'ın huzurunda olduğunu tatmandır demişti. Rabbini kendinde tatmandır demişti. Evet, i̇hsan, hüsn kelimesinden türetilmiş kelimedir. Hüsn, güzellik demektir. Allah ile güzel olmaktır. İhsan. Allah ile güzelleşip güzel olmaktır. Allah'ın güzelliğini, esma-ül hüsnasını üzerinde göstermektir. Sonuç. Yani imanın, İslam'ın sonucu ihsandır. Sonuç itibariyle güzellik. Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermek. Allah'a ayna olmak işin özüdür bu. Bütün ibadetler imanı kemale erdirmek içindir. İnsanı kâmil insan, hazreti insan yapıp Allah'ın esmasıyla muhatap edip Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermesidir. Onun için cenneti burada bulamayanlar ahirette cenneti bulamaz. İnsan aklını sonuna kadar kullanmak zorundadır. Kullanmalıdır. Allah birine bir nimeti ikram etmişse, mutlaka onun hesabını sorar. Eğer o, o nimeti gerektiği gibi kullanmışsa, o nimete aynı zamanda şükretmiş olur, Allah onu arttırır. Ama o nimeti kullanmazsa, çöpe atarsa, onu yok sayarsa, Allah azabım çok şiddetlidir dedi. Şükretmediği için azap demek mahrumiyet demekti. O nimetten mahrum kalır. Aklını kullanmayanlar akıl nimetinden mahrum kalır. Tefekkür nimetinden mahrum kalır. Anlama nimetinden mahrum kalır. Onun için aklı sonuna kadar kullanmak gerekiyor. Bir insan eğer Allah ile güzelleşmişse, Allah'ın isimleriyle güzelleşmişse, yani Rahman olmuşsa, Rahim olmuşsa, Kerim olmuşsa, Vedud olmuşsa, Afu olmuşsa, Gafur olmuşsa, Gafar olmuşsa, Tevab olmuşsa, böylesine güzelleşmişse, böyle bir gönül cennete dönmüş midir? Evet. Böyle bir insanın yanında bulunmak insana huzur verir mi? Evet. Ama bir gönül ki Allah'ın isimlerinden mahrumdur. Merhameti yoktur. Yanlış yaptığında affetmesi yoktur. Allah nimeti ona ikram etmiş, kerim olması yoktur. İkram etmez, cimridir. Böyle birinin yanında insan huzur bulur mu? Bulmaz. Böyle birine arkadaş olmak ister mi? İstemez. Ona yakın olur mu? Olmaz. Ne der? Benden uzak olsun der. Evet. Birinin gönlü Allah ile, Allah'ın isimleriyle cennet olmuş. Öteki de Allah'ın isimlerinden mahrum kaldığı için onun gönlü cehennem olmuş. Bunlardan hangisi cennete layıktır? Gönlü cennet olan cennete layıktır. Bunu anlamayacak hiçbir şey yoktur. Elbette ki bu hali eğer Allah ile beraber kazanmışsa, Allah'a imanıyla beraber bu hal onda varsa bu böyledir. Allah'ı dinlememek, Allah yokmuş gibi yaşamak, konuşmak, düşünmek, insanın kendi kendisine yapacağı en büyük haksızlık, en büyük hakaret, en büyük zulümdür. Eğer biri Allah'ı yok sayarsa bu durumda kendini bir hayvandan, bir sorucandan, bir köpekten farksız görmüştür. Onlarla aynı seviyedeyim demiştir. Onlar da bizim gibi Meydana gelmiş, biz de onlar gibiyiz demiştir. Allah'ın kendisine bahşettiği şerefi inkar etmiştir. Allah'a halife olmayı, ayna olmayı inkar etmiştir. Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmeyi inkar etmiştir. Böyle birinin üzerinde de Allah'ın isimleri görünür mü? Elbette ki görünür. Çünkü Allah onu yaratırken bütün isimlerini tecelli edip onu yaratmıştı. Ama Allah'a iman edince bunun şuurunda olmuş olur. Allah habirdir. Haberdar olandır. Yani ne yapmışsın? O yaptığını niçin yapmışsın? Ondan haberdar olandır. Mesela sen bir iyilik yaparsın Dışarıdan gören o iyiliği niçin yaptığını bilmez. Çünkü o habir değildir. Habir olan Allah'tır. Allah o yaptığın iyiliği de görür. Onun niçin yaptığını da bilir. Haberdardır. Geçerli olan Allah'ın haberdar oluşudur. Kul eğer kendinden haberdar değilse, Rabbinden haberdar değilse, o güzellikleri sergilemiş olsa bile, O'na karşılık bir mükafat, bir şey kazanmış olmaz. Yani Allah'ın güzelliğini kazanmış olmaz O'na karşılık. Eğer bilerek yapmamışsa, niyeti düzgün değilse, onu Allah için yapmamışsa, Allah ile olmak için, rızası için, onunla nurlanmak için yapmamışsa, o yaptığından, yaptığı güzellikten, her neye niyet etmişse ancak onu kazanır. Eğer biri ben iman ettim dediyse, Müslüman olmayı kabul ettiyse, mühsin olmayı kabul ettiyse, mutlaka yaşarken hayatta bunun bir karşılığı vardır. Bir karşılığı vardır. Eğer imanı onu harekete geçirmiyorsa, ona güzellik yaptırmıyorsa, onu kendi gönlünde Allah ile, mahlukatıyla, insanlarla barışık hale getirmiyorsa, o iman, iman değildir. O iman ölü bir imandır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, iman etmeyenler veya imanlarından bir fayda görmeyenler cehenneme gider. Cehennemlerini kendileri hazırlanmıştır. iman etmeyenler ya da imanlarından bir fayda görmeyenler. Yani biri kuru kurya ben sadece seviyorum, onun için iman etmişim dese iman etmiş olmuyor. Bu ölü bir imandır. Ya da iman etmemiştir, kendini öyle zannediyor. İman mutlaka hayatta karşılığı olan, eylemi olan bir nimettir, bir haldır. Hazreti Adem'den beri gelen bütün dinler İslam dinidir. Yoksa bazen duyuyoruz işte biri söylüyor. alimin biri söylüyor. Bizim dinimiz işte en son dindir. En büyük dindir. En kamil dindir. En güzel dindir. Haşa. Bu kelime yanlış bir kelimeydi. Bütün dinler Allah'ın dinidir. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberleridir. Bütün kitaplar Allah'ın kitaplarıdır. Aralarında fark gözetmeyin buyurdu Allah. Ama birileri dini tarif etmiş, o tarif olmuş dini din olarak kabul etmek zaten doğru değildir, bu mümkün değildir. Yoksa kimse kendi diniyle övünmesin. Yani Allah kimseye torpil yapmamıştır. Bu ümmete de torpil yapmamıştır. Hatta ayet-i kerimede buyurur ki Allah'a yakın olanları anlatırken buyurdu ki Çoğu diğer ümmetlerden bir kısmı da bu ümmettendir dedi. Cennete gidenleri anlatırken bir kısmı diğer ümmetlerden bir kısmı da bu ümmettendir dedi. Diğer ümmetlerin velileri Allah'a yakın olanları daha fazlaymış. Allah söyledi. Kur'an'da söyledi bunu. Onlar da bir peygamberle beraber hayatlarını yaşadılar. Ona uymaya çalıştılar ve kazandılar. İnsan için iki yol vardır. Allah peygamberleri onun için anlatır. Firavuni onun için anlatır. Nemrud'i onun için anlatır. Kafirleri onun için anlatır. Ya peygamber gibi olmaya çalışırsın ya da Allah'ın anlattığı o Firavunlar gibi, Nemrud gibi, kafirler gibi olmaya çalışırsın. Bir insan her iki özelliği birden taşır onda hem peygamber gibi olma özelliği vardır, onun böyle bir imkanı vardır. Ama ters tarafa giderse, peygambere karşı durursa Firavun gibi, Nemrut gibi olma özelliği de aynen vardır. Bu tercihi insan kendisi yapar. Ya peygamber gibi olur, peygamber gibi olmak mümkün mi? Mü? Tabii ki. Ne o insan değil mi? Allah onu hangi imtihana tabi tuttuysa, o imtihanı kazandığı için yüksek mertebeye ermiş. Aynı şekilde bir insanın firavun gibi olması mümkün mü? Aynen mümkündür. Gücü olmayabilir ama kendi gönlünde, kendi nefsinde firavun olmuştur. İlahlık taslıyor. Allah'ı kabul etmiyor, kendini, nefsini ilah edinmiş. Allah bilmiyor, ben biliyorum demiştir. Nefsi ona bunu güzel göstermiş. Allah'ın mülkünde kendini Allah'ın mülküne sahip görmüştür. Benim demiştir. İmtihan olduğunu unutmuş, emanet olduğunu unutmuş, kendini sahip görmüştür. O Allah'ın kendisine verdiği imkanla, mevkiyle, mülkle evet, Fir'an gibi olmuştur. Nemrut gibi olmuştur. Kendini diğer insanlara karşı üstün görmüştür. Büyüklük taslamıştır, Gücü kadar. Evet, karar vermemiz gereken yer peygamber gibi mi olmak istiyoruz yoksa tam tersine Firavun gibi, Nemrut gibi mi olmak istiyoruz? Bu tercihimizi yaptığımızda zaten yol herkes için her iki konuda da açıktır. İsterse peygamber gibi olmaya çalışır, cennete gider, Allah'a dost olur, Allah'a yakın olur, peygambere yakın olur, tercihini ters tarafa yaparsa Firavun gibi olur, Gideceği yer cehennem olur. Bu dünyada da böyledir, ahirette de böyledir. Yapmamız gereken şey, kendi gönlümüze bakıp, gönlümüz cennete mi dönmüş, cehenneme mi dönmüş? Biz bu halimizle cennete mi yakınız, cehenneme mi? Bunu anlamamak mümkün değildir. Kıyamet günü Allah bizi huzuruna aldığında evet, tek başımızayız. Ayet-i Kerime'de Allah öyle buyurdu. O gün ilk günkü gibi nasıl ki sizi yaratırken Allah ile tek başınaydın o günkü gibi tekrar huzura gelirsin dedi Allah. Tek başına huzura gelirsin. Demek Allah bizi yaratırken birebir, teke tek yaratmış. Özel olarak yaratmış. Onun bir kopyası daha yoktur. Özel. Huzuru alırken de yine tek başımızdayız. Birebir onunla muhatabız. Hiç kimse bizi bilmezken tanımazken hatta ismimiz bile yokken o bizi biliyordu. O bizi seviyordu. Ana karnına iken de bu böyledir. Ana karnında besleyen, büyüten odur. Rahmetiyle muamele eden odur. Seven dine odur. Daha ana babanın bile haberi yokken evet o biliyor ve seviyordu. Onun için ahirete dönmek, ana vatana dönmektir. Ana vatanımız, asıl yurdumuz ahirettir ve cennettir. Çünkü Adem babamız oradan gönderilmiş. Biz bunu anlayalım diye. Ana vatanımızı bilelim diyedir. Onun için ne olursa olsun mutlaka ahireti dünyaya tercih etmemiz lazım. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Ölçü bizim gönlümüzdür yalnız. Buyurdu ki, insanlardan öylesi var ki, Rabbim bana dünyada ver derler. Ahireti ikinci plana atmış, dünyayı tercih etmiş, duası da dünyaya aittir. Evet, buyurdu ki böylelerinin, böyle yapanların ahirette nasibi yoktur. Bunlar ahireti kaybetmiş. Ama biri ahireti dünyanın önüne alırsa ahireti isterse, dünyayı da isteyecek. Bir kuru olarak. Ne buyurdu? Rebenatina fidül ne hasenaten ve fil ahireti hasenaten ve qina azaben nahr buyurdu. Evet. Rabbimiz bize dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi ateş azabından koru derler. Bunlar mümindir. Dünyadaki güzelliği de istiyor, ahirettekini de istiyor. Dünyadayken Allah ile güzelliği istiyor. Allah'ın güzel nimetlerini de istiyor. Ama ahireti öncelemiş yalnız. Tercihini ahirete yapmış. bir de beni ateş azabından koru diyor. Dünyadaki ateş ahiretteki ateş. Dünyadaki ateş nedir? Kibir ateşi, haset ateşi, küfür ateşi. Beni koru diyor. Eğer bunlardan dünyada korunursa ahiretteki ateşten de korunmuş olur. O bunu biliyor. Yoksa kuru kuruya havada bir dua yapmıyor. Burada yanlış yapacak Gönlüne, nefsine ateşi dolduracak. Sonra beni oradaki ateşten koru demiyor. Beni buradaki ateşten de koru. Dolayısıyla oradaki ateşten de koru. Bu dünyada bana güzellik ver, beni evet, güzel yap. İsimlerin de, nurunla beni güzelleştir. Orada da bana güzellik ver. Oradaki güzellik, cennet güzelliği gelir. Ahirepteki güzelliktir. Yani cennet de buradadır, cehennem de buradadır. Cennet de bizim gönlümüzde, kendimizde, ahiret, cehennem de gönlümüzdedir. Dilyen cennet olsun, dilyen cehennem olsun. Allah öyle burda ayet kelime de iman da bellidir, küfür de bellidir. Dilyen iman etsin, dilyen küfür etsin dedi. Gene buyurdu, evet, hak da bellidir, batıl da bellidir. Dileyen hakta dursun, dileyen batılda dursun. Dileyen Rabbine karşı nankörlük yapsın, dileyen şükretsin dedi. Şükürle nankörlüğü, küfürle imanla aynı yere koydu. Şükredenler Allah'a şükrediyor, teşekkür ediyor. Hep Allah'ın güzelliğini görür, Allah'ın ikramını görüp şükreder. Aslında hiçbir eksi yoktur. Allah'ın bir ismi de hayrıdır, Hayır. Allah bütünüyle hayırdır Bütünüyle hayrı yaratır. Ama insan kendi kendine zulmedince, birbirine zulmedince şer oluyor. Şer insandan. Bize düşen hayr olmaktır hayrı yaratandan yana olmaktır. hayırlı olmaktır. Evet. Etrafımıza, çevremize tabii ki önce kendimize hayır olmamız lazım. Bilmemiz lazım ki Allah habirdir ve haberdar edendir. Neyle haberdar ediyor? Peygamberiyle haberdar ediyor. Ayetleriyle, kitaplarıyla haberdar ediyor. Bize düşen kendi kendimizden haberdar olmaktır. Allah'tan haberdar olmaktır. Hayattan haberdar olmaktır. Habir olanın haber vermesiyle haberdar olmaktır. Allah hepimizi bizi bizden haberdar etsin inşallah. Kendisinden haberdar etsin inşallah. Hayattan haberdar etsin inşallah. Bizi gafillerden eylemesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bayan kardeşlerimiz soru göndermişler. Eşim eve her zaman eve geç geliyor. Sabaha karşı geliyor. Hatta sabah 5-6'da geliyor. Ben ona kızdım, tartıştım, olmadı. Güler yüz gösterdim, yine olmadı. Ben ona nasıl davranmalıyım? Herkes kendi sorumluluğunu mutlaka taşımalıdır. Elbette ki kul önce Allah'a karşı sorumludur, sonra ailesine karşı sorumludur, işine karşı, iş yerine karşı sorumludur. Ama söylemekle hiç kimse hiç kimseyi değiştiremez. Önce ona neden bunu yaptığını sormak lazım. Neden? Biri sabah 5 6da eve gidiyorsa bunun bir sebebi olmalıdır. Mutlaka onun bir gerekçesi vardır. Yani işime öyle geliyor, yapıyorum demez. Hucurat Suresinin 13. ayetinin bir kısmında buyuruyor ki, muhakkak ki Allah yanında en değerli olanımız, Ondan en çok korkanınızdır. Bu ayeti açıklar mısınız? Evet, Birinci o ayeti okuduk. Hucurat Suresi'ndeki ayet. Allah yanında en değerli, en ekrem olanınız, en ikrama nail olmuş olanınız ve etkâvkum. En etka olanınız, en takvali olanınızdır dedi. Evet, Arkadaşlar da, o tefsiri, mahali yazanlar da takva kelimesini korku olarak yazdıkları için korkanınızdır. En çok korkanınızdır demiştir. Evet, takva korku değildir. Korku kavf kelimesiyle karşılanan bir kelimedir. En takvali en çok Allah'a karşı sorumluluğunu bilip o sorumluluğu yerine getirendir. Onun için en ekrem olanınız en etka olanınızdır dedi. En mükerrem oranınız, ikrama nail olmuş olan Allah'a karşı en çok sorumluluğunu yerine getirendir. Allah'a karşı derken aslında o sorumluluğu insan olarak kendi kendine karşı yerine getiriyor. Hazreti insan olduğunu ortaya koymuş oluyor. İnsanlığını ortaya koymuş oluyor. En değerli olan, en insan olanınızdır. En hazreti insan olanınızdır demektir bu. Yoksa korkarınız demek değildir. Onun için söyledim biraz önce. Kelimenin içi boşaltılmış, başka bir manayla doldurulmuş. Takva kelimesinin içi de korku manasıyla doldurulmuş. Korku diye takdim ediliyor. Yanlış kelime. Yani yanlış anlam. Onun için kelimeleri yeri geldikçe yanlış olanları içini boşaltıp doğrusuyla dolduracağız. Doğrusu Allah'ın söylediğidir. Kendi kendimize ürettiğimiz manada değildir. Çocuğum yalan söylemeye başlamış. Ne yapmalıyım? Evet, bu normal bir durumdur. Çocuktur. Söyleyebilir. Bu durumda bize düşen, yalan söylediğinde ona kızmak değildir. Ona yalanı öğretmektir. Yalanın ne olduğunu ona öğretmektir. Yalanın ona nasıl bir zarar vereceğini öğretmektir. Eğer yalan söylemeye devam ederse, sevgimizi kaybedeceğini, Allah'ın sevgisini kaybedeceğini ona öğretmektir. Ona anlatmaktır, izah etmektir. Eğer yalan söylerse, nasıl bir zarar göreceğini anlarsa yana söylemekten vazgeçer. Eğer doğru söylerse orada tehlike görse bile doğru söylemesinin onun için daha hayır olduğunu söylersek, anlatırsak o bunu anlarsa yana söylemekten vazgeçer inşallah. Evet, korunmak caiz midir? Korumak Allah'a tevekkülsüzlük müdür? Korunmak Korunmak derken çocuğum olmasın diye korunmak doğru müdür, caiz midir diye sorulmuş aslında. Eğer böyle yaparsak Allah'a tevekkülsüzlük olur mu? Cevap olmaz. Korunmak caizdir. Bir korunmak isterse korunabilir. Hiçbir sorumluluk da olmaz. Allah'a tevekkülsüzlük de değildir. dileyen korunur, dileyen korunmaz. Tercih insana ait bir durumdur. Mesela sahabedin biri Resulullah Efendimiz'e buyuruyor ki, Ya Resulallah biz daha fazla çocuk olmasın diye korunuyoruz. diyor Resulü Efendimiz tebessüm etti yani kendinizi koruyorsunuz çocuğumuz olmaz mı diye düşünüyorsunuz eğer Allah dilerse verir yani istediğin kadar korun gene verir ama vermeyince de ne yaparsan yap vermez yani bu ikisi arasındaki hali anlamak gerekiyor mesela biri korkar, endişe eder, çocuğum olur diye sıkıntı yaşıyor, korunsun. Öteki sıkıntı yaşamıyor, verirse verir, vermezse vermez diye düşünüyorsa, o da korunmaz. Tevekülsüzlük değildir. Ama manevi açıdan sıkıntı oluyorsa korunsun, olmuyorsa korunmasın. Tercih insana aittir, kendisine aittir. Korunanlar içinde bu tevekkülsüzdür denmez. Allah hepinizden razı olsun.